Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Risaletin 11. yılında, Recep ayının 27. gecesinde İsra ve Miraç olayını yaşıyordu. Üç yıllık boykutun ezici, bunaltıcı halleri, Arkasından amcasının ve eşi Hazreti Hatice annemizin vefatları Daha sonra da Taif'te yaşadığı büyük acılar Bütün bu acılardan sonra Rabbi Rahim peygamberine engin bir ihsanda ikramda bulunuyordu İsra ve Miraç gibi muhteşem bir nimetle nimetlendiriyordu Önce Mekke'den Kudüs'e Burak'la getiriliyordu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geliyordu Cibril-i Emin'in eşliğinde geliyordu İsra'dan sonra Miraç başlıyordu Yedi kat semaya çıkarılıyordu Her katında peygamberlerden bazılarıyla görüşüyordu Sidretül müntahaya varıyordu Daha sonra da refref vasıtasıyla Yalnız kendisi yakınlık makamına ilahi kabile mazhar oluyordu Miraç'tan dönerken üç hediye getiriyordu Allah'a ortak koşmadan ölenlerin ehli cennet olacakları. Beş vakit namaz ve Bakara suresinin son iki ayeti. Miraç'tan dönerken Cebrail Aleyhisselam ile cennetlere giriyordu. Cennet nimetleri ve buraya layık görülmüş mutlu insanların halleri gösteriliyordu. Sonra cehennem gösteriliyordu. Buradaki dehşetli cezaları, ve bu cezaya ait görülmüş insanların feci halleri gösteriliyordu. Peygamber Efendimiz yaşadığı halleri ümmetine anlatıyordu. Rasul i Ekrem Efendimiz bir yerde çiftçilerin tarılarda çalıştığını gördü. Bu çiftçiler ne kadar mahsul devşiriyorlarsa mahsul o kadar büyüyor artıyordu. Resulullah bunların kimler olduğunu sordu. Dediler ki, Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Allah'ın Resulü daha sonra bazı kimselerin başlarının ezilmakta olduğunu gördü. Bunların kimler olduğunu sordu. Dediler ki bunlar namaz için ağır yavaş hareket edenlerdir. Resulullah yamalı elbiseler giymiş olan bazı kimseler gördü. Bunlar hayvanlar gibi ot yiyorlardı. Bunların kimler olduğunu sordu. Dediler ki bunlar mallarından zekat veya sadaka vermeyenlerdir. Resulullah bir kişinin ağaç ve tahtalar toplamakta olduğunu ve bunları kaldırmakta güçlük çektiği halde bunlara daha çok tahta eklemekte olduğunu gördü. Bu kişinin kim olduğunu sordu. Dediler ki bu adam zaten emanet ve müsuliyetin yükünü taşıyamıyordu. Fakat bunlara azaltmak yerine daha da artırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin dil ve dudaklarının makaslarla kesilmekte olduğunu gördü. Bunların kimler olduğunu sordu. Dediler ki bunlar dedikoduculardır ki serbestçe konuşuyor ve fitne oluşturuyorlardı. Peygamber Efendimiz bir yerde bir taşta küçük bir delik gördü. Bu delikten kocaman bir boğa çıktı. Daha sonra da aynı deliğe dönmek istedi ama giremedi. Bunun ne olduğunu sordu peygamber efendimiz. Dediler ki, Bu fitne oluşturan sorumsuz bir kişidir ki, Önce düşünüp taşınmadan bir şey söylüyor, Fitne meydana geliyor ama, Sonra pişman olup, Hatasını telafi etmek istiyor ama edemiyor. Bir başka yerde adamlar, Kendi vücutlarının etlerini kesip yiyorlar. Bunlar kimlerdir? Dedi peygamber efendimiz. Dediler ki, Bunlar başkalarına dil uzatıyordu ve alay ediyordu. Bazı kimseler vardı. Bunların tırnakları bakırdandı, ağız ve göğüslerini dövüyorlardı. Bunlar kimlerdir dedi Peygamber Efendimiz. Dediler ki bunlar insanların arkasından konuşuyor ve namuslarına leke sürmek istiyorlar. Bazı kimseler vardı ki dudakları develer gibiydi ve bunlar ateş yiyordu. Bunlar kimlerdir dedi Resulullah Dediler ki bunlar yetimlerin mallarını yiyenlerdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Karınları şişmiş ve karınları yılanlarla dolu kişiler gördü Gelip geçenler onları eziyordu Fakat onlar yerlerinden kımılayamıyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlar kimlerdir diye sordu Denildi ki bunlar faiz ve haram yiyenlerdir Resulullah bazı kimseler gördü. Bu adamların bir tarafında gayet güzel ve tertemiz et vardı. Ama diğer tarafta çürümüş ve kokmuş et vardı. Bu adamlar iyi eti bırakıp kötü eti yiyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlar kimlerdir diye sordu. Dediler ki bunlar kendilerine helal olan koca ve kadınlarını bırakıp zina yapan ve haram olanlarla nefislerini tatmin eden erkek ve kadınlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göğsünden asılmış kadınlar gördü. Bunlar kimlerdir diye sordu. Dediler ki bunlar kocalarına onlardan olmayan çocukları musallat eden kadınlardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde öbür alemi temaşa ediyordu. Ve garip bulduğu halleri soruyordu. Cibril Emin de cevaplıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Melekut Alemini ve Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerini müşahede etti. Sonra tekrar Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya teşrif ettiler. Kendini tebrik etmek için bekleyen peygamberlere namaz kıldırdılar ve Mekke'ye döndüler. Kendisini Kabe'nin avlusunda buldular. Sabah ilk önce, amca kızı Ümmühani'ye başından geçenleri anlattı. Evden çıkarken Ümmühani elbisesini tuttu Peygamber Efendimizin ve Allah aşkına bu olayı halka anlatmayın. Yoksa onlara sizi alay almak için bir fırsat daha vermiş olursunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bunu mutlaka anlatacağım diyerek evden çıktılar. Resulullah başından geçenleri halka anlattı. Müminler Resulullah'a tasdik ve tebrik ettiler. Müşrikler ise bir gecede Kudüs'e gidip gelmek imkansızdır dediler. İçlerinde Kudüs'e giden Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar vardı. Müşrikler Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı vardır, şurası nasıl, burasında ne var diye Resulullah'ı soru yağmuruna tuttular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu daha sonra şöyle anlattılar. Kureyş bana seyahat ettiğim yerler özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili öyle şeyler sordular ki İsra gecesi bunlara hiç dikkat etmemiştim. Fakat Cenab-ı Hak benimle Mescid-i Aksa arasındaki mesafeyi kaldırdı. Ne sordularsa oraya bakarak cevap verdim. Müşrikler hayretler içindeydiler. İnanılacak bir şey olmadığını dillendiriyorlardı. Süratle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e geldiler. Muhammed dün gece Kudüs'e gidip geldiğini, göklere çıktığını söylüyor. Buna da mı inanacaksın diyorlardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz hiç tereddüt etmeden eğer bunu o söylüyorsa mutlaka doğrudur. Ben bundan daha akla uzak görünenlere tereddütsüz inandım diyerek cevaplıyordu. Bu yüzden de Hazreti Ebubekir Efendimize Sıddık deniliyordu. İsra ve Miraç olayında nice mesajlar, manalar yatıyordu. İsra ve Miraç olayı bir onurlandırma, bir ödüllendirmeydi. Esra, Es-Seyr kökünden türetiliyordu. Esra, insanlık, şeref, onur anlamlarına geliyordu. Es-Seyr ise yücelik, yükselmek, yücelmek manalarına geliyordu. Bu yükselmenin, bu yürüyüşün yatay ve maddi bir zeminde olmaktan çok, dikey ve manevi bir zeminde olduğu en azından yolculuğun amacının yolcuyu yüceltmek ve onurlandırmak olduğu belliydi. İsra ve Miraç olayı, Risaletin 23 yıllık sürecinin ortalarında bir zamanda oluyordu. Miraç, geçmişin yorgunluklarını silen bir ilaç ve geleceğin başarısı için ekilen bir tohum gibiydi. Rabbi Rahim bu yolculukla Rasulü'nü rahatlatıyor, kendine duyduğu güveni yeniliyor, onu yalnız bırakmadığını gösteriyordu. Şöyle bir ilkeden, esasdan söz edilebilir. Mükafat ve nimetler daima Allah'tan gelen bir takım imtihanlardan sonra zuhur eder. Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç yolculuğu için önce hazırlanıyordu. Burak attı binitle, ışık hızıyla bir yolculuk vardı. Efendimizin buna hazırlanması gerekiyordu. Cibrilemin önce Resulullah'ın göksünü yarıyor, kalbini irfan dolu bir kapta yıkıyordu. Bu bir hazırlıktı. Keyfiyetini bilemediğimiz bir hazırlıktı. Bir gün sahabe-i kiram soruyordu. Ey Allah'ın peygamberi, göksün yarılması nasıl olur? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İnsanın kalbine öyle bir nur gelir ki o nur kalbi açar. Sahabe bunun alameti nedir ya Resulallah diyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun alameti şu aldatıcı dünyanın gösterişine kapılmayarak Rabbini özlemesi ölümden evvel ölüme hazırlanmasıdır buyurdular. Asıl olan kalbin kıvamında olmasıydı. Kalbin berrak ve şeffaf olmasıydı. Her bir günah kalbi ağırlaştırırdı. Melekut aleminden uzaklaştırırdı. Kalbin hastalanmasına neden olurdu. Kalbin gıdası Rabbi Rahim'in nuruydu. Peygamber Efendimiz dualarında Rabbinden nur ile rızıklandırılmasını istiyordu. Miraç Kudüs'te Mescid-i Aksa'da gerçekleşiyordu. Ayet-i Kerime'de çevresini mübarek kıldığımız buyruluyordu. Bu coğrafya nice peygambere yar olmuş, diyar olmuştu. Hayatları, mücadeleleri bu topraklarda geçmişti. Ahmet bin Hambel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, Süleyman Aleyhisselam, Mescid-i Aksay yaptığında Rabbinden üç şey istedi. Rabbi ona ikisini verdi. Ben üçüncüsünü de vermiş olduğunu ümit ediyorum. Birincisi, kendisine kendi hükmüne denk gelecek hüküm vermesini istedi. rabb bu isteğini kabul etti. Kendisinden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat vermesini istedi. Bu isteğini de verdi. Bir de her kim bu mescitte, Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak amacıyla evinden çıkarsa, anasından doğmuş gibi günahlarından sıyrılsın istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Allahu Teala'nın bu isteği de ona vermiş olmasını ümit ediyoruz buyurdular. Mescid-i Aksa ve çevresi o coğrafya tevhid ehli için son derece önemli bir coğrafyaydı. Tevhidi tarihin merkezinde yer almaktaydı. Peygamberler diyarıydı. Bu nedenle son derece önemli bir yerdi. Müminler dünkü zamanlarında Kudüs'te İslam'ın bayrağını dalgalandırmışlardı. İslam'ın ve ehli kitabın bir ahek içinde yaşamasını temin etmişlerdi. Ama yüzyılı aşkındır Kudüs mahsundu, boynu büküktü. Müslümanlar derin bir zafiyetin içindeydi. Kudüs, bütün Müslümanlara melul mahsum bakmaktaydı. Onları hasretle, özlemle beklemekteydi. O hüzünlü duruşuyla ümmete sorumluluğunu hatırlatmak istemekteydi. Kudüs, İslam vatanının kalbi durumundaydı. Haliyle ümmetin kalbi sağlıklı çalışmamaktaydı. Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar müminlerin kalbi sağlıklı hale gelemeyecekti. Ümmet ne zaman beş vakitlerde mescitlerini tıklım tıklım doldururlarsa Kudüs'te o gün kurtulacaktı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.